Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Amma ba'd kitabullah ve hayral hadihı Muhammedin sallallahu aleyhi ve eşrarun umuri muhtesatuhha ve kullu mutesatetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve Hadis dersimizde hadisin tedvini, derlenip toparlanması bölümlerinden rivayeten ilmi hadisi tedvin edenlerin ilki başında kalmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldikçe vahiy katiplerine emreder, gelen ayetleri yazdırırdı. Böylece sahabenin büyük bir kısmının ezberlemesiyle beraber Kur'an tamamen yazılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat sırasında Kur'an-ı Kerim, kemik, deri, taş ve benzeri gibi o zamana ait kağıt bara yazılmıştı. Bununla beraber Kur'an'ın tespitine tespitinde dayanılan esaslardan biri ve en önemlisi ezber idi. Bilindiği gibi yazı bugün bile yardımcı bir unsurdur. Halbuki o zaman yazma işi itidai araçlara yani ilkel araçlara dayandığı için tamamen yardımcı durumdaydı. Özellikle Kur'an'a has okunuşları tespit etmek, özellikle o zamanda imkansızdı. Bununla beraber yazı, mevcudiyetini ispat şartı olmak itibarıyla vazgeçilmez bir zorunluluktu. Bu önemli hususta ihmal edilmedi. Ebu Vekir radıyallahu helafeti sırasında, Yemame vakası meydana gelip içlerinde 70 tane hafız bulunan 700 sahabi şehit edilince Ömer R.A. Kur'an'ı toplatıp bir musaf haline yazdırmaz için Ebu Bekir R.A. müracaat etti. Uzun münakaşalardan sonra Ebu Bekir anh, Ömer R.A. fikrini tasvip etti ve derhal Allah Resulü'nün en emin vahiy katiplerinden olan Zeyd bin Sabit'e Kur'an'ı bir mushaf halinde yazmasını emretti. Osman Radyalan zamanında bazı ihtilaflar zuhur etti. Çünkü Zeyd bin Sabit'in tespit ettiği Kur'an'dan başka bazı sahabenin elinde de Kur'an'dan parçalar vardı. Osman Radyalan İslam ümmetini tek bir nüshaya dayanan musaflar üzerinde toplamak istedi. Bu maksatla Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ezzübeyr, Said bin El-As ve Abdurrahman bin Haris bin Hişam'ı musaflar yazmaları için görevlendirdi. Sonra bu esas nüsa hariç sahabeye ait bütün parçalar imha edildi. Çünkü Ubeyb'in Kabe'e ait Kur'an'da nesh edilmiş ve yazıdan yani e, Musaf'tan düşürülmüş ayetler vardı. İbn-i ait Kur'an'da Musaf'ta ise muhafizeteyn mevcut değildi. Bunlardan başka muntazaman yazılmamış olan okuması imkansız hale gelmiş şeyler vardı. Ayrıca sahabeler kendilerindeki ellerindeki nüshalara bazı açıklamalar, tefsirler ilave etmişlerdi evet. ve zamanla bu gibi ilavelerin Kur'an'dan zannedilmesi de endişe sebebiydi. Bu sebeplere bağlı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat yazdırdığı Ebubekir radıyallahu zamanında bir heyetin ondan istinsah ve tespit ettiği nüsha hariç Diğer parçalar imha edildi. İstinsa etmek yani nüsa çoğaltmak. Sünnete gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda hafızaların kuvvetli, yazı sanatının zayıf ve iptidai olması ve Resulullah'ın hadis yazmayı yasak etmesi sebebiyle sahabe hadis içinde daha çok ezbere dayanıyorlardı. Hıfz ediyor, ezberliyorlardı. Müslim sahihinde Ebu Said el radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Benden bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazarsa onu imha etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin Kur'an'la karışması korkusundan dolayı hadis yazmayı yasak etmişti. Kur'an'la hadisi birbirine karıştırma korkusundan uzak ve emin kimselere hadisi yazmak yasak değildi. Bukhari sahihinde Heman bir Münebbihten şöyle nakleder. Ebu Hüreyre içtim. O, Abdullah bin Amr hariç sahabeden hiçbir kimse benim kadar hadis bilmiyordu. Çünkü Abdullah yazardı, ben yazmazdım dedi. Bukhari ilim kitabında rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a şöyle der. Ey alan Resulü, ilmi kaydedeyim mi dedim, yazayım mı dedim. Evet dedi. İlmin kaydı nedir dedim, onu yazmaktır buyurdu. Diğer bir rivayette, Hammad bin Seleme'den, o da Muhammed bin İshak'tan, o da Amr bin Şuayb'tan, o da babasından, o da dedesinden, yani Abdullah bin Amr'dan, nakreddine göre. Ey alan Resulü, seninle içtiklerinin hepsini yazayım mı dedim. Evet, çünkü... Ben bunların hepsinde ancak hakkı söylerim dedi. İşte böylece Kur'an ve hadisin yazılması meşru bir şey oldu. Lakin sahabenin itimadı daha çok hıfza, ezberleme gücüne dayalıydı. Sahabe devrinde Amr bin el Ebu Ureyre ve başkalarının hadis yazdıklarına dair bazı rivayetler vardır. Esasen Nebi Aleyhisselatü Vesselam devrine ait Kur'an'dan başka bazı yazılı metinler de bize intikal etmiştir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hükümdarlara yazdığı mektuplar gibi Ayrıca bazı kimselere hıfsa yardımcı olması için hadisi yazıyor fakat yazdığını başkalarına duyurmakla e, duyurmakta fayda görmüyordu. Bununla beraber sahabe devrinde de pek çok şey kaydedilmiştir. Daha önce e, bir bölüm, başlangıç bölümlerinde bahsetmiştik bunlardan. Ebubekir radıyallah'ının bizzat yazdığı ve bazı kısımlarını yazdırdığı Farizatus Sadakası yani zekat hükümlerine dair risalesi. Ali Radiyallahu Anh'ın sahifesi, İbn Abbas'ın elvahı, Enes Bin Malik'in mecali veya kütübü mecami veya kütübü e, Abdullah Bin Amr Bin El As'ın Es-Sahifetü Sadıkası Cabir Bin Abdullah El Ensani'nin yazdıkları, Heman Bin Münebbihin Es-Sahife Es-Sahihası Heman Bin Münebbi sayfası bugüne kadar e, yani asıl şekliyle gelmiştir bu e, tespit edip bulunmuştur. Birkaç defa da Türkçe'de e, neşri yapılmış, tercümesi yapılmış. Hemman bin Münebbih tabiinde Ebu Hüreyre radıyallahu doğrudan hadisleri yazan kişi. Bu sayfa bulunduğu zaman, bunu Muhammed Muhammed Hamidullah bulmuştur. E, Bu nüsa'yı karşılaştırıyorlar. A, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Hüreyre kısmına bakıyorlar. İşte Bukhari'deki Hemman bin Münebbih'in rivayetlerine falan bakıyorlar. Hiçbir değişiklik olmadan kelimesi kelimesi harfi harfine aynı. Yani bu demek oluyor ki hadis rivayetinde herhangi bir hata söz konusu olmamıştır. Ee, yani o Heman bin Münebbih'in bizzat yazmış olduğu bu sayfa, direkt Ebu Rere'den yazmış olduğu bu sayfa, aynıyla e, hiçbir değişiklik olmadan Ahmet bin Ambir'in üstüne dinde aktarılmış. Yani o zamana kadar gelmiş. İşte Bukhari'de veya diğer abdur Rezak'ta var mesela, abdur Rezak'ın Musannef'inde Emman bin Münebbih yoluyla epey rivayetler var. Bu rivayetler aynıyla korunmuştur. Yani bir harf, bir kelime değişikliği bile olmadan bunlar nakledilmiştir. Bu ayrıca Emman bin Münebbih'ten sonraki ravilerin de ne kadar güvenilir olduğunu, ezber konusunda veya yazıyla zapt konusunda güvenilir olduklarını gösteren bir vesika olmuştur yani el yazma nüshası bulunup neşredilmiştir bu kitabın. Sahabe devrinden sonra tabin devrinde pek çok fetihlerin neticesinde yeni fethedilen memleketlere dağılma sebebiyle hıfz durumu, ezber gücü zayıflayınca ve ilmin zayi olmasından korkulunca Emevi halifelerinden biri meseleye el attı ve hadisi tespit işine gereken ihtimam önem gösterildi. Kastellani şöyle der. 1. asrın sonunda hadisin toplanıp tedvin edilmesinin ilk olarak Emre'den Ömer bin Abdülaziz idi. O Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr İbni Hazma şöyle yazdı. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet ve hadisinden olan şeyleri yaz. Çünkü ben ilmin zayi olması ve alimlerin göçüp gitmesinden korktum. Muatta'ın rivati de bu şekildedir. Ebu Naim tarih-i Ömer bin Abdülaziz'in bütün beldelere şu mealde yazılar, mektuplar yazdığını yazılar, mektuplar yazdığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini araştırınız ve onu toplayıp yazınız. Bukhari sayında bu konuna ek olarak şöyle naklediyor. Ömer bin Abdülaziz, Ebubekir bin Muhammed'e yani İbn Azma şöyle yazdı. Senin memleketindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait hadisleri araştır ve onları yaz. Çünkü ben ilmin kaybolması ve alimlerin göçüp gitmesinden korktum. Resulullah'ın hadislerinden başka bir şey kabul etme. İlmi yazınız, alimlerle düşüp kalkınız. Ta ki bilmeyen bilmediğini öğrensin. Zira ilim gizli kalmadıkça helak olmaz. Hicri 99-101 seneleri arasında halifelik mevkiini işgal eden Adil Emevi halifesi hadisin zayi olup gitmesinden korktu. Bu esasa dayanarak sünnetin yazılmasını emretti. O güzel bir sünneti ihya etti. Sonradan gelenler ona iktida ettiler, uydular. Hicri 124'te vefat eden Muhammed bin Müslim, İbni Ubeydullah bin Şihab-ı Zühri bu konuyla ilgilendi ve hadisi yazdı. İbn Hacer'in dediği gibi bundan peygamberin hadislerinin resmen yazılmasının başlangıcı anlaşılır. Şimdi özetle söylemek gerekirse Ömer bin Abdullah Zıraiyimoğlu bir halife olarak bir emri halifesi olarak o zaman hadislerin tedvin işini emretti. Bu işi de İbn Şabe Zühri diye meşhur Muhammed bin Müslim o görevi ona verdi. Bu konuda ilminin çokluğu tebetabindendir Zühri. İlminin çokluğu, bu ilme yaptığı gayretler, hizmetler sebebiyle bu işlem şunları içeriyor. Yani kimler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet ediyorsa, yani hadis ravileri kimlerse, bunların durumlarının tespiti, rivayet ettikleri hadislerin tespiti, Ravilerin durumlarının incelenmesi, yani kimin e, nakline güvenilir, kiminkine güvenilmez bunların e, tespiti. Bu konunun başkanlığı işte İmam Zühri'ye verilmişti. Zühri e, bu işleri organize etti. Yani Ömer bin Abdülaziz'in emriyle e, bu işi üstlenen İbn-i Zühri oldu. Diğer alimler de e, bu mimar üzere e, tedvin işi başlamış oldu. Buna Katkıda bulundular, hadis yolculuklarına çıktılar. Kim Allah Resulünden hadis rivayet ediyorsa bizzat almaya, yani e, böyle işte Allah Resulü böyle buyurdu deyip böyle havada kalan bir söz olarak değil, kulaktan dolma bir söz olarak değil, kim kimden rivayet etmiş, isnaplı bir şekilde e, bu iş yapılır oldu. Hadis ilmi de böyle oluştu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamandaki gibi değil ki durum. Yani e, sahabelerde zaten yalan yok. Yani o dönemde yalan yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalanın kendisinden, işte benim asındakiler, sonra gelenler ve sonra gelenler diye 3 asır sayıyor. Bundan sonra yalan yayılacaktır diyor. Bu sebeple sahabe tamamı uduldur Allah'ın onları temize çekmesi, Resulün onları temize çekmesi sebebiyle sahabenin tamamı uduldür. Bunun manası, yani onların adil olduklarını söylemek, onların fasık olmadıkları fakat masum oldukları değil. Yani onların hataları vardı. içlerinde günah işleyen de vardı. Yani sahabe adildir dediğimiz zaman onlar masumdur demiş olmuyoruz. Adalet sıfatına sahiptiler. Yani büyük günahları açıktan işleme onlar da söz konusu değildi. Hata da ısrar, yanlış da ısrar. Yani kendisine nasip bildirilmesine rağmen bunun aksine devam etme. Ee, bu söz konusu değildi. Neden? Zaten sahabe, emr-i maruf ve nehyanın münkeri, vela ve berayı uygulayan kimselerdi. Ee, onların böyle bir şeyde ısrarına rağmen sahabe olarak kalması, e, adil olarak kalması mümkün değildi. Yani onların hayat tarzında nebevi e, sünnet hakimdi, menheç hakimdi. E, Tabi'nin dönemine gelince bu bir müddet devam etti. Tebevd-i döneminde e, bir takım karşılıklar oldu. Evet. Yani yalan söylemeler de başladı Allah Resulü'nün haber verdiği gibi. Hadis uydurmalar da başladı. Bu sebeple mesela tabin aslında olsak veya sahabe aslında olsak desek Allah Resulü şöyle buyurdu. E, burada işte senet bile aramaya gerek yoktur. Mesela tabinden birisine sorsa işte sana bunu kim rivayet etti? Diyecek ki sana işte falanca sahabe rivayet etti. Yani çok büyük bir risk yok onların isnatsız rivayet etmelerinde veya an, -an rivayet etmelerinde. Fakat sonraki dönemlerde yani ezberin bozulduğu, ilme riayetin bozulduğu, bazen işte fıskın yayıldığı, bidatlerin yayıldığı dönemlere gelince işte Allah Resulü böyle buyurdu deyip böyle bir şey olmaz. Mesela şimdi bakın internete Allah Resulü adına iftira olarak bir sürü şeyler sayılıyor. Kral Abdullah ölmüş. Suud, Tagut'u. İşte bir tane hadis yayıyor şeyalar. Neymiş? Hicaz'a e, ismi, hayvan ismi gibi olan birisi kral olacak. Ondan sonra onun destekçisi Abdullah isminde birisi olacak. Vay onlara, onlara veyl well olsun ki bunlara tabi olanlar. İşte bu Abdullah'ın ölümünden sonra da işte Mehdi gelecek. Böyle bir buna yakın bir lafızla. Bir şeyler şey yapıyorlar. Hadis kitaplarında böyle bir şey yok. Ama internette hadis diye aktarıyorlar. Hatta Ahmet bin Amber'in Müsned diye kaynak veren bile var. Şimdi bunlar ee, Zühri'nin bu başkanlığını yaptı bu sistemde işte falan oğlu filan bu güvenilir midir? Fasık mıdır? Adil midir? Adil olması yetmez. Ezber kabiliyeti nedir? Güzelce ezberlemiş mi? Veya güzelce yazmış mı? zaptetmiş mi? Bunları araştırıyorlar. ilimehri ehli olan kimseler böylelikle e, hadis ricali dediğimiz kimselere dair tedvinleri de oluşturuyorlar. Yani rical bilgisi. Tabi'nden kimler hadis rivayet etmiştir, onun öğrencileri kimlerdi, onlar kimlere aktarmış, onlar kimlere derken büyük bir külliyat olmuştur. Yani bir sahi Bukhari kaç cilt? Arapçası 8 cilt. Bukhari'nin tarihi de 7 cilt. Yani 7 cilt demek ne demek? E, tamamen biyografiler. Mesela falan diyor, onun hakkında verdiği bilgi bir paragrafı, küçük bir paragrafı geçmiyor yani bir iki satılık bir paragrafı geçmiyor. İşte falandan filandan rivayet etmiştir. Kendisinden de filan ve filancalar rivayet etmiştir. Bu adildir, sadıktır, işte sikadır veya zayıftır diye. Bu tip bilgilerle bu kaç bin tane kişinin biyografisini vermiştir. Sonrakiler hakeza e, kütübiste, sadece kütübistler ravilerine dair e, Hafız Mizzi'nin, Cemalettin Mizzi'nin e, Tehzibül Kemal adlı kitabı 37 cilttir. Sadece kütübistli ravileri. Bunların detaylı biyografileri. Neden böyle bir kitap yazma gereği duymuş? Sonrakilere en çok mütedavil olan kütübistli yani Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace gibi e, meşhur kitapların, herkes tarafından, İslam aliminde her yayılmış bu kitapların ravilerini insanlar iyi tanısınlar diye ayrıntılarıyla vermiş. Kim alimler, münekkid alimler, e, rical tenkidi yapan alimler, raviler hakkında neler demiş, bunları ayrıntılarıyla vermiş ki e, ilimle uğraşanlar bunu ortaya koysunlar, kimin rivayetine güvenilir, kimin rivayetine güvenilmez diye bu konuda külliyatlar oluşmuştur. Bunun neticesinde e, bazı alimler sadece Sika ravilere dair, kitap toplamış i̇bn İban'ın İbban'ın gibi, İcli'nin esdikatı, İbn-i Şah, e, İbn Şahi'nin esdikatı gibi sadece Sika ravilere toplayan kitaplar olmuş. Ee, Zehebi'nin mizan, i̇bn Adi'nin el-Kamil gibi veya İbn-i mizan gibi sadece zayıf ravileri, sadece eleştirilen ravilerin durumlarını incelemek üzere müstakil e, çalışmalar yapılmış. Ee, böyle değişik çalışmalar e, sonraki dönemlerde daha da artmıştır. Bunlar hep e, bu konudaki ilmi, yakini elde etmek için yapılan çalışmalar. Yani bu asırda e, hadis ilimleriyle uğraşmak isteyen kimseler için oldukça bol malzeme vardır. Bu neye dayanıyor? İşte bu tabu ilk harekete dayanıyor. Yani bu işi başlatan güzel bir sünnet başlatan Ömer bin Abdülaziz'in emrinde İmni Şahbın başkanlığında o dönemin alimlerin yaptığı şeylerdir. Yani tek bir hadis, tek bir lafız için kilometrelerce yolculuk yapmışlar. Yani tirenin, uçağın, geminin, bugünkü modern cihazların, arabaların olmadığı zamanlarda bazen yayan, bazen at, deve üstünde bize bugünkü sünnet mirasını ulaştırmak için bunlara katlanmışlardır. Yani onlar ümmet için kendilerini feda etmişlerdir. Biz de onlara rahmetle, hayırla dua ediyoruz bu sebeple. Onlar bunlara nail olmuştur. Yani şu asırda kim sünnetle amel ediyorsa onlara bunun ecri gidiyor, sevabı gidiyor. Çünkü ulaşmasında bunlar vesile olmuşlardır. Heravi şöyle der, sahabe ve tabi'in hadisleri yazmıyorlardı. Onlar hadisi sadece hıfz yoluyla naklediyorlardı ezberleyerek. Ancak Kitabu sadakat yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sayfası ve diğer huslarda pek az şey yazılmıştı. Alimler süratle ölmeye başlayınca Ömer bin Abdülaziz Medine valisi Ebu Bekir bin Muhammed'e şöyle yazdı. Sünnet ve hadis olan sözleri araştır ve onları yaz. Bari mukaddimesinde şöyle denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen rivayetler sahabe ve tabi'nin devrinde iki sebepten dolayı ne tam olarak toplanmış ve ne de tam olarak yazılmıştı. Bu iki sebep bir, onlar peygamber devrinde Kur'an'la karışması korkusundan dolayı hadisi yazmaktan men edilmişlerdi. Yani bu men az önce açıkladığımız gibi umumi bir yasak fakat özel bazı kimselere izin veriliyordu. Yani ilim sahibi olan, Kur'an ile hadisi ayırt edebilen, bunları aynı yere yazmayan mesela, Kur'an'dan zannedilmesine sebebiyet vermeyecek güvenilen kimselere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadislerinin de yazılması iznini vermişti. Bizzat kendi yazdırdığı mektuplar vardı. Mesela e, Ebu Şah hadisi meşhurdur Sayı Bukhari'de. E, Ebu Şah adlı kişi diyor ki e Allah'ın Resulü bunu bana yazar mısın? Yani bugünkü hutbedekini ben ezberimde tutamıyorum. Bana yazar mısın? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Şah için yazınız diye emretmiştir. Yani özel bir takım emirlerle e, bilinçli, şuurlu bazı sahabelerin yazmasına izin verilmişti. Ama yasak umumiydi. Bu da endişe olarak bu zikrediliyor. Yani e, Kur'an'la karışması. İki, onlar hafızalarının kuvveti ve zihinlerinin akıcı olması sebebiyle hadis yazmıyorlardı. Diğer bir bakımdan onların çoğu yazmayı tam olarak bilmiyordu. Yani onlarda ümmilik dediğimiz, okur yazarlığın olmadığı bir vasfı vardı. Fakat ezberleri bu sebepten alabildiğine kuvvetliydi. Nasıl ki işte gözleri görmeyen kimsenin işitmesi çok kuvvetli olur. Yani körler daha iyi işitir, daha ayrıntılı, net işitirler. O hasseleri gelişir. Veya kulağı duymayanın gözleri kuvvetlenir. Yani belli ne daha fazla ağırlık verir ve kuvvetlenir. Aynı şekilde bunlarda da yazı yazma geleneği olmadığı için o dönemlerde hafız Allah bildiğine genişti. Adam okuma yazma bilmiyor ama bugün için 70-80 cilt tutan divanları ezberebiliyorlardı. Yani Allah azze ve Celle'nin mesela Kur'an'ın hıfzı, ezberlerini korumaz için seçtiği toplumdu bu zaten. Allah böyle bir kavmi, yani o zaman Araplarını seçmişti Peygamber Aleyhisselam ifadesiyle işte insanlar içerisinden İsmail oğullarını, İsmail oğulları falan filan diyerek kendi kabilesine kadar Allah'ın seçtiğini bildiriyor. Araplar bu bakımdan seçilmiş bir kavimdi bu vazifeyi görmeleri için. Yazı yok ama ezber o kadar mükemmel. Yani mesela muallakat seba diyorlar. Yani bunun manası hiç yazı yazan yoktu demek değil. Aralarında elbette yazı de vardı. Nitekim bu muallakat-ı seba'yı yazmışlardı. Kabe'nin duvarına asmışlardı. Bu e, yedi meşhur, o zamanınki e, Cahiliye Döneminin yedi meşhur büyük şairinin en seçme şiirleri. Şiirde uzmanlar yani. Bu yadırganacak bir şey değildir yani okuma yazma bilmeyen bir insan edebiyatta çok üst seviyelerde olması. Bakın Büyük Lorus, Medan Lorus kitabına, Sümmani maddesine bakın. Erzurumlu Sümmani, halk ozanı. Bu adam okuma yazma bilmez, köyde yetişme bir adam. Ama bu adam e, Meydan-ı girmiştir. Niye girdi? Adam tek bir şiirinde, bir tane şiirinde 12 edebi sanatı bir araya getirdiği için. Adam bunu e, okuyup da mı öğrendi? Yani böyle yazı sistemiyle öğrenmedi. Sıradan bir halk şairi. Yani bu yadırganacak bir şey değil demek ki. Arap toplumunda da işte 70-80'lik e, bir külliyat diyebileceğimiz, şiir külliyat diyebileceğimiz şeyleri bunlar ezbere biliyorlardı. Yani Allah Resulü bir şey söyler, tak diye ezberliyorlar. Buhar'da şeye bakın, mesela Ka'ab bin Malik'in o tebük harbiyle ilgili kıssasına veya hicret kıssasına bakın. Kaç sayfa? En uzun rivayetleri bunlar. Yani 10-15 sayfa sadece rivayetin anlatımı. Bir hadis. O koskoca kısa bir hadis. Şimdi böyle şeyleri ezberlemek onlara hiç zor değildi. Demek ki yazı bir yerde hafızayı zayıflatmış. Hafıza zayıflayınca toplum karakteri olarak bu insanlar işte yazıyla tespit etmeye başlamışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerini. Artık hafıza yardımcı bir unsur olmuştur bu. Öyle ya da böyle... Sünneti Allah Azze ve Celle muhafaza etmiştir. Zikri bize indirir, konu korusu biziz buyuruyor çünkü. Ee, Allah kitabı, sünneti e, muhafaza etmiştir. İşte Kur'an hafızlarını görüyorsunuz. Allah Azze ve Celle Kur'an kolaylaştırılığını bildiriyor. Ee, normal bir edebiyat romanını bir kimse harfi harfine, kelimesi kelimesine ezberlemeye kalksın, yıllarını alır. Beşerin kitabı. Ama Allah Azze ve Celle kitabını kolaylaştırmıştır. O 600 sayfalık kitap, 2 sene, şimdi hızlandırılmış şey yapıyorlar tabii, ama 2 senede normal olarak her seviyedeki çocuk 2 senede ezberliyor bunu. Allah kolaylaştırmıştır, bunun ezberlenmesini kolaylaştırmıştır. Tabii usulüne uygun ezberlenirse biraz daha zaman alır. Ee, işte sahabeler bunları ezberliyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen vahiyi bildiriyor onlara. Onlar işittikleri gibi ezberliyorlardı. Ezber kabiliyetleri e, gelişmişti. Bu sebeple ilk dönemde e, ilk Müslümanlar ezberle korumuşlardır. Kur'an'ı ve sünneti. Sonraki dönem hem ezber hem yazı. Daha sonraki dönemlerde yazı biraz daha plana çıkmıştır. Yani sünnetin bugüne gelmesinde. Evet. Mekke'de Melik bin Abdülaziz bin Cüreç, Yemen'de Mamer bin Raşit, Şam'da Abdurrahman bin Amr el-Evzai, Kufede Süfyan bin Said bin Mesruh es-Sevri, Medine'de İmam Malik bin Enes. Sonra hadis yazanlar çoğaldı. Hicri 2. asrın bitimi ve 3. asrın başlangıcında hadis tamamen yazılmaya başlamış. Çeşitli yollarla hadis toplama işi hızlanmıştı. Müsned adı verilen hadis kitaplarını ilk olarak yazanlardan bazıları şunlardır. 1- Ebu Davud et-Tayali'si. Süleyman bin Davud. Bu e, Sünen sahibi Ebu Davud değil. Ondan daha önce yaşayan birisi. Bu Ahmet bin Hanbel'den de önce. E, yani Ahmet bin Hanbel'den de önceki e, bir müsnet bu. İlk önce tek cilt büyük boy e, daha sonra 3 cilt tahkikli bir neşir olarak e, bu basılmıştır. Türkçe'ye hiç tercüme edilmemiştir. Şimdiye kadar tercüme edilmedi Ebu Davud Tayyali'sinin müsnedi. Çok önemli bir müsned ama nedense ee, biraz yani Türk aliminde diyelim. Çok tanınmıyor, çok bilinmiyor. Çok faydalı, çok önemli bir müsnettir. Tayelis'in müsnedi. Ubeydullah bin Musa el-Absi, Esed bin Musa el-Umevi, Ebu Lassen el-Basri -El Musedded bin Müserhed, bu Buhari'nin hocası. Bunun müsnedi e tam haliyle, asıl metniyle bize ulaşmamıştır ama i̇bn Hacer'in Metalbül Aliye kitabı Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Orada bablara taksim edilmiş olarak var. Yani İbn-i Metalbül Aliye'si 10 tane farklı müsnedin bir araya getirilmesidir. Yani bunların içerisinde Ebu Bekir, i̇bn Ebi Şeyben'in musannefinden ayrı bir müsnedi var. O ayrı olarak da basılmıştır. Tam metin olarak da bize ulaşmıştır. O müsnette bunun ziyadelerini koyuyor. Ondan sonra i̇bn Ebi Ömer el-Adeni'nin müsnedini, Haris bin Ebi Usame'nin müsnedini, ee, Ahmet bin Muni'nin müsnedini, Müsebbet bin Müserhed'in müsnedini, Ebu Yala'nın müsnedini, e, Bezzar'ın müsnedini, e, başka kim vardı orada? Yani şu an Metal-ül Aliye. Şu an hepsi aklıma gelmiyor ama e, İbn-i Hacer 8 veya 10 tane müsnedî bir araya getirmiştir bu kitapta. İşte müsettet bin müserhedî müsnedî de, ha Talisin müsnedî de var orada. Müsettet bin müserhedî müsnedî de bu şekilde e, ulaşmıştır parça parça. İsa bin Rahuye, e, Ahmet bin Nambel o zaten biliyorsunuz. E, İmam Bukhari, Abdullah bin Abdullah Ebu Naim yanlış yazmış. Ebu Abdullah Naim bin Hamad olacak. Ee, Abdullah bin Abdurrahman es-Semerkandi ettari mi? Evet. Burada elinizdeki notlarda görürsünüz. Ee, müsnetlerden epey bir şeyler sayılmış. Burayı böylece e, geçiyoruz. onları ee, siz kendiniz takip edin. İlel ve Rical konusunda telif edilmiş en meşhur eserler Başlığına da inşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. Eee bu da aktarmadığımız sizin okuyacağınız yerlerde müsnedler, musannefler hakkında bilgiler verilmiş. Onları takip edersiniz. Subhaneke Allahümme bihamdike ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfiruke ve töbû ileyk.